Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve ashabihi Ve etbaihi ecma'in Rabbul Alemin olan Allah'a hamd O'nun kutlu nebisine salat ve selam o Nebi'nin ellerinde yetişen bütün Ashab-ı Kiram Efendilerimize selam, o sahabilerimizden bir tanesi olan, Allah kendisinden de razı olsun, babasından da razı olsun, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'ya, ikisine de selam, siz, Muhammed Zahid, El Kevser'i, El-Çerkezi, El-Düzcevi, Rahmetullahi aleyhi Hemşeri olan Düzceli kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve berekat. Düzcedir demez benim aklıma gelen ilk isim o. Sizin aklınıza o geliyor mu bilmiyorum. Zahid El-Kevseri merhum. Öyle büyük bir insan ki onunla iftihar edeceğimiz, onu tanıyıp, onun bıraktığı o mirası bu çağda da takip edebileceğimiz bir örnek ve önder insan o. Zahid el Kevseri'nin anıldığı ve isminin zikredildiği bir yerde Asr-ı Saadet'ten iki ismi hemen karşısına yazmanız lazım. Hocalarım zaten bilir de bilmeyenlere de ben söyleyeyim. Zahid el Kevseri demek, Hanefi mezhebinden dolayı Ve o mezhebin yaslandığı asrı saadetteki dağ olan Abdullah ibni Mesud'dan dolayı Bir onun altını çizmemiz gerekecek Bir de sünnete ittiba ve sünnete sarılma noktasında ikinci bir Abdullah olan Abdullah ibni Ömer'in altını çizmemiz gerekecek Neden düzcede o yıldızlardan bir yıldız Müftü Bey'in deyimiyle seçildi anladınız değil mi? Burası Zahid el Kevseri'nin memleketi ise Buraya seçilecek isim de Abdullah İbni Ömer olmalıydı İsabet kaydettiğimizin göstergesi de sizsiniz Siz buraya bir hatibi dinlemeye gelmediniz Abdullah İbni Ömer'i dinlemeye geldiniz benim duam şu olacak. Siz de o duaya gönülden amin diyeceksiniz. Allah yansıtan eylesin beni. Nasıl ki İbn Ömer asr-ı saadet dünyasını bir ayna safiyetinde bize yansıttıysa inşallah ben de yansıtmayı becerebilirim de bugün 14 asır sonrasından Düzce'de onun adına kurulan bu meclisten alacağımızı alarak buradan ayrılırız. Allah hepimize bunu nasip etsin. Zahid El Kevser'i merhum aziz dostlar Çok farklı bir insandır Ben onu anlatacak değilim size Ama Abdullah İbni Ömer ile bağını anlayabileceğimiz bir şey söyleyip Abdullah İbni Ömer'in sayfalarında Sizi gezdireceğim Derler ki onun için diyeni de söyleyeyim Diyende meşhur bir alimdir 1974'te vefat etmiş Mısır'ın tanınmış simalarından biridir, elinizde onun tercüme edilmiş iki tane de eseri var Mezhepler tarihi ve Hatemen Nebi'in son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kitabının müellifi olan Muhammed Ebu Zehra'nın sözünü aktarıyorum şimdi size Zahid el Kevseri Tam tamına bir mücedditti Ancak müceddit demek dinin altını oyan adam demek değildir. Bugün reformistle müceddidi birbirinden ayrı el almamız lazım. Müceddit demek dinin saf ve duru bir biçimde korunmasını sağlayan insan demektir. Müceddit demek selef-i salihine asr-ı saadete Resulullah'a ve sahabeye dinin aslı haline yani işi döndürerek Bidatlardan uzaklaşıp tertemiz o sünnetin sayfalarını topluma yansıtan demektir. İşte Ebu Zehra'nın ifadesiyle Zahid el Kefseri, yani sizin hemşeriniz bu topraklarda doğan 1951'de Mısır'da Kahire'de vefat eden o büyük insan bizim göksümüzü gere gere söyleyebileceğimiz bir müceddittir. Asr-ı Saadet'i 14 asır sonra bu çağa taşıyan bir büyük insandır. O büyük insanın da ilham kaynağı olan Abdullah İbni Ömer bugün bu meclisimizin sahibidir. Biz de inşallah bu meclisin misafirleri olarak, taliplileri olarak onun sofrasından nasiplenme adına buradayız. Aziz kardeşlerim. Asr-ı saadetten kimi söylersek söyleyelim. Asr-ı saadet de demeyeyim size. Asr-ı felaket mi dersiniz bu çağa başka bir isim mi koyarsınız bilmiyorum. Bu çağda bile biz imanın kokusunu birbirimizin üzerinden alırız. İman bizde ne kadar kökleşmişse yansıttığımız koku da o oranda Farklı düzeyde karşı tarafı etki alanını alacaktır. Hiçbir insan yoktur ki etrafa koku saçmasın. Kokudan kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz. Maddi bir kokudan bahsetmiyorum. Manevi bir kokudan bahsediyorum. Kur'an'ın birbirinizle çekişmeyin. Birbirinizle cedenleşmeyin. Yoksa kokunuz gider dediği kokudan bahsediyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın söylediği... O kokuyu bir hadisinde bakın bize nasıl tarif ediyor. Kur'an okuyan bir mümin aynen turunç gibidir, portakal gibidir. Kokusu da hoştur, tadı da hoştur. Çünkü Kur'an var onda, iman var, Kur'an'da var. Böyle olduğu için portakal gibi tadı da güzel, kokladığınız zaman kokusu da güzel. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı hoştur. Hurma böyledir değil mi? Alıp bir avuç hurma koklasanız koku yok. Ama yeseniz tat var. O tat nereden? İmandan. Kur'an okuyan facir, reyhan otu gibidir. Kokusu güzel, tadı acıdır. Reyhan otunu yediğiniz zaman, o acılığı hissedersiniz ama kokladığınız zaman o kokunun güzelliği sarsar sizi. O koku nereden geldi facire? Kur'an'dan geldi. Kur'an okumayan facir ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Ne kokusu vardır ne tadı vardır. Ebu Cehil karpuzunu keşke bir tane getirip size gösterseydim ne olduğunu görseydiniz. Efendimizin o sözünü daha iyi anlardınız. İşte böyledir mümin eğer Kur'an'la aleyhissalatü vesselam efendimizin sünnetiyle bir şekilde bağı varsa koku da bambaşkadır onda tat da bambaşkadır. Bu bugünün çağının insanlarında da böyledir. O gün Kur'an'ın neşet ettiği sünnetin zemini olan o çağda da böyledir. Bütün sahabi efendilerimizin üzerinden biz bir manada kokular alırız. Hem de çok farklı kokular alırız. Ama söz, Abdullah İbni Ömer'den açılırsa, bir koku yok orada. Çok var. Ne var mesela? Nübüvvet bahçesinin kokusu var. Abdullah İbni Ömer demek ne demek biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesine, evlerine, odalarına, Destursuz giren bir yiğit demek Neden? Abdullah İbni Ömer'in ablası Hazreti Hafsa Anamız da onun için Peygamber evinin Sultanı da onun için O ablasından dolayı Peygamber hanesine elini kolunu Sallayarak gider gelir O hanede oturur O hanede olanları bizzat yaşar Bizzat duyar Gözleriyle görür Zeka zaten Allah vermiş akıl zaten vermiş bir de ittiba var iki elle sarılmak var bunları da Allah vermiş ona bunları gören biri olarak nübüvvet bahçesinin kokusunu öyle bir yansıtır bize öyle bir yansıtır ki siz oturduğunuz zaman onun hayat defterinin önüne 14 asır sonra bile olsa şöyle düzceden oturuyoruz mesela şöyle bir içimize çeksek inanın o kokuyu hissederiz, Allah o kokuyu hepimize duyursun, Abdullah İbni Ömer demek, nübüvvet bahçesinin kokusu demek, başka Farukiyet kametinin kokusu demek, ne demek Farukiyet kameti, Faruk kim? Ömer İbni Hattab olarak Darül Erkam'a giren, ilk girdiği anda, Efendimiz orada öldürmeye çıkmış Ömer İbni Hattab Resulullah'ı ama durak önce kardeşi kız kardeşi Fatma Binti Hattab'ın evi biliyorsunuz hadiseyi oradan gelmiş kapıyı sertçe çarpmış Bilal açmış kapıyı aman Ömer geldi demiş Hamza demiş ki açın gelsin o Ömerse ben de Hamza'yım hayır için gelmişse hoş gelmiş şer için gelmişse Elinde ne varsa bizim elimizde de aynısı var, Ömer bir dağsa Hamza'da bir dağdır, İçeriye girmiş girer girmez, Resulullah'ın tavrı şu hiç kimseye yapmadığı bir şey, gel ey Hattab'ın oğlu gel, getirmiş Efendimiz tam önüne oturtturmuş Şöyle iki yakasını tutmuş Ömer'in, Resulullah'ın böyle bir şey yaptığı ikinci bir isim yok ama Ömer'e Ömer'in anladığı dilden konuşuyor. Şöyle tutmuş yakasını bir sirkelemiş, ey Hattab'ın oğlu iman edeceğin gün gelmedi mi demiş, Hattab'ın oğlunun dilinden Kelime-i Tayibe dökülmüş. Hazreti Ömer nasıl tarif ediyor biliyor musunuz yıllar sonra? Resulullah beni böyle silkeleyince imanın kalbime yerleştiğini zannettim diyor ve o anda ya Resulallah Onlar batıl biz hak değil miyiz? Onlar zelil biz aziz değil miyiz? Niye biz imanımızı gizleyelim çıkalım sokaklara haykıralım imanın hakikatlerini dediği zaman Ey Hattab'ın oğlu sen bundan sonra Ömer'ül Faruk'sun demiş Ömerül Faruk olmuş. Furkan olan Kur'an'ı özümsediği için hak ile batılı, hidayet ile dalaleti, iman ile inkarı güzel ile çirkini, hayır ile şerri birbirinden ayırdığı için hem de en derin çizgilerden ayırdığı için Faruk olmuş. Abdullah demek Farukiyet makamının talebesi demektir. Abdullah demek Ömer'in oğlu demektir. Aynen o furkaniyeti hayatında temsil eden demektir. Size bir büyük insandan bir büyük söz aktarayım. Abdurrahman İbni biliyorsunuz. Onun bir oğlu var Medine'nin en meşhur fakihlerinden Ebu Seleme İbn Abdurrahman. Söze bakın ve hizaya gelin ne diyor? Ömer'in yaşadığı günlerde Ömer gibi sahabi çoktu. Ama Abdullah'ın yaşadığı günlerde Abdullah gibisi yoktu. Ne demek bu? Hicri 50. yılı açın bakın kaç tane sahabi kalmış. O yıllarda Farukiyet makamını alem Abdullah İbni Ömer'den öğreniyor. O öğretiyor. Farukiyet nasıl olur? O aleme bunu gösteriyor. Onun için ara ara tabiinden bazıları ellerini açıyorlar ve şunu söylüyorlar. Ya Rabbi sen bizim ömrümüzden Abdullah İbni Ömer'in ömrüne kat ki o içimizde yaşasın. Biz ta ki ondan Resulullah'ı ve sahabenin diğerlerini görelim. Ayna ayna. Ayna nedir? Hakikati yansıtır. O da odur. Farukiyet'i de yansıtır. Başka Merhamet Meltemi'nin kokusunu duyarız. Babası Ömer Anası kim? Zeynep binti Mazun Biraz araştırın Zeynep anamızı Ömer'in anası Ömer'in hanımı Abdullah'ın anası Hafsa Abdullah Abdurrahman Üçünün annesi Zeynep binti Mazun onlar analarından merhamet öğrenmişler hem de çok farklı. Analar zaten merhametlidir. Babalar kusuruma bakmasın onlar biraz menfaatçidir ama analarda hiç menfaat yoktur. Onlar safi severler hiçbir beklentileri yoktur. Allah merhamet sıfatını kadının üzerinden ananın üzerinden aleme yayar. Onun için Zeynep anamız da öyledir. Ama özellikle Asr-ı Saadet'te Zeynep binti Maazun merhamet denince akla gelen birkaç önemli isimden birisidir. Başka şehadet sevdasının kokusu. Baba Ömer'in dilinden düşürmediği bir dua. Allah'ım bana şahadeti rızık olarak bahşet ve Medine'de ölmeyi nasip et. Bu dua Ömer'in dilinden hiç dökülmemiştir. Ömer'in bir abisi var Allah ikisine de rahmet eylesin Zeyd İbni Hattab Hazreti Ömer abisini anlatıyor bize İki hayırda da beni geçti benden önce iman etti benden önce şehadete erdi amca şehit baba şehit evde şehadet konuşuluyor. Abdullah İbni Ömer şahadetin aşkını biraz sonra anlatacağım size. 10 yaşında bir çocuk iken dualarının başına koyan bir yiğit oluyor. Başka ibadet aşkının kokusu. Öyle bir ibadet aşkı var ki hayran olmamak mümkün değil. Abdullah İbni Ömer deyince... Nasıl kokular alıyormuşuz, alıyormuşuz anladınız mı? Neler neler bize aksedecekmiş, neler neler bize duyuracakmış anladınız değil mi? Allah inşallah bana anlattırabilsin, anlatabileyim yüreğimden yüreğinize köprüler kurarak ben de aynen onun gibi bir ayna gibi aksettireyim. Bakın biz daha ondan neler öğreneceğiz, neler. Doğum tarihi miladi 614. Ne demek? Dört senedir nübüvvet Mekke'nin sokaklarında konuşuluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam'ın mesajlarını duyururken babası Ömer altı sene sonra iman edecek. O iman ettiği anda ev imanla tanışacak ve Abdullah İbni Ömer evin imanla dolduğu günler gözünü açacak. Daha, dolayısıyla Mekke'deki günlerde Abdullah İbni Ömer bir çocuk daha. Biz o çocuğun, o büyük insanın çocukluğunun birkaç rivayetini biliyoruz. Mesela o rivayetlerden bir tanesini aktarayım. Anneler ve babalar olarak hepimize çok önemli mesajlar veren bir rivayettir. Bu rivayet bizim kaynaklarımızda Abdullah İbni Abbas için de anlatılır. Abdullah İbn Zübeyr içinde anlatılır, Abdullah İbn Ömer içinde anlatılır. İsim karışmış da olabilir. Üçü de yaşamış olabilir. Ama rivayetin kendisi ana ve babalar olarak bizim dünyalarımıza çok şey söyler. Bizzat İbni Ömer'in kendisi anlatıyor. 8 yaşındayım. Resulullah'ın huzurundayım ve Resulullah'ın tam sağında oturuyorum. Mekke'nin ileri gelenleri de geliyor oturuyor o meclise. Sohbet oluyor, konuşmalar oluyor. Sözün bir yerinde Resulullah oturan meclisteki büyüklere su ikram etmek istiyor. Ama Resulullah'ın bir sünneti var nedir? Ne yaparsa sağdan başlar. Hayır adına yaptığı her işte sağı kullanır Efendimiz ve bunu tavsiye eder. Bunu resmen emreder. Öyle olduğu için de sahabe alacağını alır. Şimdi bunu söyleyen bir peygamber, bunu söyleyen bir muallim, bunu söyleyen bir baba, nasıl anlarsanız anlayın. Misafirler gelmiş, evde misafirler var, misafirler solda, çocuk sağda. Kaç baba ve anne hayatındaki o bütünlüğü zedelememek için döner yanındaki 8 yaşındaki çocuğa ve şunu söyler. Abdullah su sırası senin. Ama izin verir misin senden büyüklere ikram edeyim. Böyle bir sözü duyan bir çocuk kendisine değer verildiğini ve hayattaki o bütünlüğün hiçbir şekilde zedelenmediğini gören bir çocuk ne olur? Ne olacak? Abdullah İbni Ömer olur. Diyor ki İbni Ömer kendi kendime dedim ki izin vereyim. Sonra dedim ki niye vereyim? Resulullah'ın elinden su içmek varken hayır dedim ya Resulallah. Belki bir daha bu ikram elime geçmez. Efendimiz tuttu suyu bana ikram etti. Efendimizin elinden de su içti. Abdullah İbni Ömer'in ana ve babalar olarak bizlere söylediği bu mesajları siz alın. Her birinin üzerinden dakikalarca konuşmamız lazım ama ona vakit yok. Siz Zahid el hemşerileri az sözle çok şey anlarsınız. Mesajları alarak yürüyoruz. 10 yaşındayken hicret ediyor babası Medine'ye. Hicrete gelir gelmez hicrete ulaşınca Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e evine varmadan Mescid-i Nebevi yapıldıktan sonra Mescid-i Nebevi dedir. Bakın o günlerini Abdullah İbni Ömer bize anlatıyor. İlim nasıl öğrenilir? İlim adamı nasıl olur? İlim adamı nasıl yetişir? Şimdi bu sözünün üzerinden de onu anlıyoruz. Sufa Mektebi inşa edilince ben de orada talebe olunca bir kez olsun dönüp evimin yüzüne bakmadım. Ne zaman evimin önünden geçtimse de gözlerimi kapattım. Niçin? İçimden eve karşı bir iştiyak olur da Resulullah'ın mektebini mescidini terk ederim eve giderim. ilmi aksatırım diye dönüp eve bile bakmadım. İlim böyle öğrenilir. Siz küçüğünü feda etmeseniz elinizden bir şeyi çıkarmasanız ilim öğrenebilir misiniz? Hem 4 saat televizyonun başında oturayım hem de ilim öğreneyim. Var mı böyle bir şey? Sen birini birine feda edeceksin ki birini elde edesin. Abdullah İbni Ömer bak bunu bize öğretiyor. Suffa Mektebi'nin talebesi hicretin ikinci yılına kadar da oradan en az... Ne kadar bir vakit istifade edilecekse o kadar istifade eden biri olarak orada duruyor. Hicretin ikinci yılı aylardan Ramazan Bilal'in sesi duyuluyor. Bilal Bedre asker istiyor. 12 yaşında dikkat buyurun hemen koşuyor. Sukya Mescidi diye bilinen yer, Umre'ye gidenler bilecek orası, buyut Sukya diye bilinir, Osmanlı tren içinde olan yer, orası Efendimiz'in ordugahı, orada önce ordular bulunuyor, toplanıyorlar, orada askerler toplanıyor ve harekete geçiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada askerlerini seçerken, parmaklarının ucuna basıp da, Boyunu yüksek göstermek isteyen 6-7 tane delikanlı var yaşları 15'in altında onlardan bir tanesi Abdullah İbni Ömer. Ama Resulullah diyor ki sen çık sen çık der demez bir feryat koparıyor ki o feryat sahabenin yüreğini dağılıyor ve kendisi anlatıyor bu bize. Ben diyor o gece sabaha kadar ağladım. Ne zaman da Bedir aklıma gelse ya Resulallah, niye beni götürmedin deyip gözyaşı döktüm. Şehadet sevdası, cihat aşkı bu. 10-12 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl yapar? Nasıl yaptığını onun hayatını irdeleyerek öğreneceğiz. Bir yıl sonra Uhud'un meydanında Resulullah yine almayacak. İki yıl sonra Uhud'dan sonra artık 15 yaşında bir delikanlıdır. Artık eline kılıç alabilecek bir seviyededir. Efendimiz alacak onu Hendek gazvesine dahil edecek. O günden sonra Resulullah neredeyse Abdullah İbni Ömer oradadır. Hendekten sonra Hudeybiye, Hudeybiye'den sonra Hayber, Hayber'den sonra Umretul kaza Umretul kaza'dan sonra Mekke Fethi, Tebuk, Veda haccı Resulullah neredeyse o da oradadır. Efendimiz vefat edecek. Ömer'in oğlundan bahsediyorum size. Durur mu yerinde? İslam mücahitleri neredeyse o da oradadır. Mısır mı? Evet Mısır. Afrika fetihleri mi? Evet Afrika fetihleri. Bırakayım hepsini bir tarafa. Sizi hicretin 48. yılına getireyim. Hicretin 48. yılında sahabe ordusu yürüyor. Konstantiniye'ye o günkü adıyla. Yani İstanbul'a, İstanbul'a ayak basan 63 tane sahabe vardır. 63 tane sahabeden bir tanesi de Ömer'in oğlu Abdullah'tır. Yaş 60'tır. Ama cihat aşkı, Yaşa başa bakmadan nasıl ki Ebu Eyyub El Ensari'yi o meydana sürmüşse 60 yaşındaki Abdullah İbni Ömer de ta Medine'den yola çıkacak. İstanbul'a kadar gelecek. Kim bilir Anadolu'nun nerelerini ayak izi bırakacak. Kim bilir belki de buraya da bırakacak ki Allah bugün onun adına bu topraklarda meclis kurduracak. Abdullah İbni Ömer'in cihat meydanındaki hali böyle peki o işlerden bir tanesine sarılıp bir tanesini terk eden biri mi cihadı elde edip ilmi terk eden ya da kitaplara boğulup da cihadı terk eden biri mi hayır İbni Ömer iki kanatlı bir tarafta cihat bir tarafta ilim ilmi sonuna kadar devam ettiren birisi hem de nasıl biliyor musunuz bugün din binasını öğrendiğimiz Hadis alimlerimiz onlardan bize rivayette bulundukları bazı sahabi efendilerimiz var. Ben hep isimlerini andığımda siz onlara bir radiyallahu anhu deyin. deyin ki onlara biz çok şey borçluyuz ümmet olarak. Ebu Hureyre 5374 tane hadis bize rivayet etmiş. Resulullah'la bizim aramızda köprü Ebu Hureyre demek... Hadis ansiklopedisi demektir. Ebu Hureyre demek, saadet asrını bu çağa taşıyan insan demektir. Abdullah İbni Ömer'in çok farklı bir özelliği var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, sözü onda çok. Ancak, başkasında olmayan da onda olan bazı şeyler var. Resulullah dedi ki, o ayrı. Başka? Ben Resulullah'ı gördüm. Ben Resulullah'ı şöyle yemek yerken gördüm. Ben Resulullah'ı falanca yere şöyle giderken gördüm. Ben Resulullah'ın şöyle gülerken gördüm. Ben Resulullah'ı şöyle kızarken gördüm. Ben Resulullah'ı şurada otururken gördüm. Ben Resulullah'ı şurada yatarken gördüm. Anlıyorsunuz değil mi? Bir çift göz... Allah Resulü'nün üzerinde ne yapmış ne etmiş hepsini kaydetmiş. Kaydetmekte kalmamış aynaya ne yapacak yansıtacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa aynısını yansıtmış. En meşhur sözünü söyleyeyim size. Kaç tane baba yiğit var bu sözün altında ezilmeyecek bilmiyorum. Bana farzdır, vaciptir. Müstehaptır bunu demeyin bana şunu deyin Resulullah bu işi yaptı mı yapmadı mı yaptıysa ben yaparım bana ne farzmış vacipmiş müstehapmış o başkalarının işi benim işim alıp yansıtmak bir ayna gibi aynen hakikati yansıtma adına Resulullah'ın dünyasını Resulullah'ın dünyasından mahrum olanlara yansıtmak. Bunu yaparken de adım adım Resulullah'ı izleyen birisi. Ayşe anamız ne diyecek biliyor musunuz? O bir çocuktu. Ama sahabe içerisinde Resulullah'ı adım adım izleyen oydu. Ne yapıyorsa o, insanlar ne zannediyor biliyor musunuz? Abdullah'ın yaptığı her şey Resulullah'ın yaptığıdır bir gün hastalanmış hac dışında saçını kazıtmak zorunda kalmış saçını berbere kazıtırken bir tane münadi koymuş başına o münadi diyor ki ey insanlar Abdullah hasta olduğu için başını kazıtmış buna niçin ihtiyaç duyuyor biliyor musunuz? Çünkü insanlar gördükleri anda diyecekler ki demek ki Resulullah şevval ayında başını kazıtırdı. Abdullah başını kazıtıyorsa demek ki Resulullah yaptığı içindir. Hastalandığı için yaptığından dolayı insanlara diyor ki yanlış anlaşılmasın. Gürüyor. bir Medine'de bazı ağaçlar var elinde su taşıyor oraya. Ne yapıyorsun? Resulullah oturmuştu orada o ağaçları kurutmak istemiyorum. Yürüyor hacca doğru efendimizin insani ihtiyacını gidermek için bir yere gidip oturduğu yer var. Hiç ihtiyacı olmasa bile adım adım gidiyor oraya oturuyor bir müddet orada kaldıktan sonra dönüp geliyor. Soruyorlar Abdullah ne iş ne yapıyorsun? Söz şu unutmayın bu sözü istiyorum ki izim izine karışsın. Söz budur. Abdullah İbni Ömer de budur. İzim izine karışsın. Resulullah'ın ayaklarının değdiği o topraklara, Resulullah'ın oturduğu o yere, ben de bunu yaparak, onun ayak izlerine izlerimi katmak istiyorum diyecektir. Öyle bir şedittir ki, sünnete ittiba konusunda, şimdi anlatacağım, bu anlattığım rivayetin altında da kalacağız bazılarımız. Hepimiz kalacağız neredeyse. Ama kalalım. Mesela hakikati öğrenmektir. İbni Ömer'in üzerinden hakikati öğrenmektir. Alın bu rivayetin üzerinden biraz tefekkür edin. Bugünün dünyasında hadis duyunca burun kıvıran, rivayet duyunca Resulullah ne demiş? Bunu anlama yerine mantıkla hareket edip, Sanki din mantık diniymiş gibi mantığıyla hareket edip hadisi sorgulayan anlamadan sıhhati konusunda fikirler beyan eden şu 21. asrın Müslümanlarına örnek olsun diye bu rivayeti aktaracağım. Onun birkaç oğlu var da en meşhur iki oğlu Salim ve Bilal. Bilal iyi birisidir çok iyi bir Müslümandır. Babası tarafından evlendirilir, saliha bir hanımla. Gelin hanım evliliğin üzerinden birkaç ay geçer, Bilal'i babaya şikayete gelir. Şikayetin konusu nedir biliyor musunuz? Gelinlere örnek olsun, neymiş? Bana şunu almadı, bunu almadı, perde eskidi, mobilya eskidi bu değil. Neymiş onu öğreneceğiz, Asır saadet dünyası bu. Bazen bizi çarpar duvardan duvara mesele de zaten çarpılıp o güzellikleri taşımaktır. Geliyor. Kayın babasına hitap şekli şu. Ey Resulullah'ın sahabisi. Çünkü Abdullah İbn Ömer'in en çok hoşlandığı hitap şekli budur. Baba dese, amca dese, abi dese keser mi Abdullah İbn Ömeri? Ey Resulullah'ın sahabisi. Oğlum Bilal çok iyi birisidir. Ben ondan çok razıyım. Bir tek şikayetim var. Nedir kızım? Oğlun çok kıskanç. Bırakmıyor ki mescitlere namaza gelelim. Bizi namazdan alıkoyuyor. Çağırın bana Bilal'i. Bilal geliyor. Bilal diyor, biz de bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir sözden dolayı karşısına çıkmak durumunda kalmıştık. Biz de hanımları mescitten alı koymuştuk. Resulullah da bizi çağırmış ve bize demişti ki: "Ey Müslümanlar, Allah'ın hanım kullarını mescitlerden alı koymayın." Söz bitince Bilal diyor ki: "Ya Ebeti velakin ya Ebeti velakin ey babacığım ama." Ama deyince Birden ayağa kalkıyor, Bilal'in sözünü tamamlatmadan Ömer'i bir celadetle, ne aması diyor, ben sana Resulullah'ın sözünü diyorum, sen kalkmış bana ama diyorsun. Resulullah'ın sözünün üzerine söz söyleyen birisi benim oğlum olamaz. Vallahi yüzüm bana haramdır diyor. Zor mu anlamak? Vallahi zor. Talebesi İmam Nafi ne diyor biliyor musunuz? Öğlene kadar konuşmadı. Öğlene kadar Bilal ile konuşmadı. Ne dedi? Sadece velakin dedi ama dedi. Abdullah ibn Ömer bizi duysaydı bize ne derdi bilmiyorum. Amanın arkasından ne diyecekti onu da bilmiyoruz. Ama bir hassasiyet var orada. Allah ve Resulü'nün konuştuğu bir yerde inanan mümin erkek ve kadına artık seçme hakkı yoktur. Orada akıl durur. Ama şu bu sebep illet bunlar bizim işimiz değil. Lebbeyk deyip Semina ve Ateyna deyip işittik ve itaat ettik demektir. Bizden istenen bu böyle olduğu için Müslüman olduk. Ama sen kalkıp ama dersen. Şüpheler şüpheler üzerine bir şeyler dizersen 40 tane bahane arka arkaya dizersen ne bu dini yaşayabilirsin ne bu dini anlayabilirsin. Abdullah İbn Ömer'in hassasiyeti böyle bir hassasiyettir. İlim noktasında zirvedir o. Öyle isimleri yetiştirmiştir ki mesela yaşları yakındır birbirine Abdullah İbn Abbas'la onun ama İbn Abbas onun talebesidir. Ensardan Cabir bin Abdullah, Abdullah İbni Ömer'in talebesidir. Ya Tabi'in neslinden isimler söyleyeyim size, adamlara bakın adamlara. Enes İbni Sirin, Tavuz, Mücahit İbni Cebr, hepsi onun talebelerinden ve daha niceleri. Hadiste silsile tüze hep diye bilinen bir isnat zinciri var, isnat zincirleri var. Onlardan bir tanesi eğer İmam Malik İmamı Nafi'den, İmamı Nafi Abdullah İbn Ömer'den duymuşsa o isnat zinciri altın zincirdir. Zaten o silsile aslında Şafii mezhebi demek Maliki mezhebi demektir. Çünkü o mezhebin dayandığı o isnat zinciri o mezhebi oluşturan temel hadisleri yansıtır. Abdullah İbn Ömer'in ilimde vardığı noktayı saatlerce konuşsak saatler bile az gelir. Ama ben onun özelliğinden başka bir noktaya götüreyim sizi. Hepinizin bildiği bir ayet. Ali İmran suresinde sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek manada bire iyiliğe yani imana eremezsiniz. İmam Nafi anlatıyor. Vallahi korkardı ki İbni Ömer bir şeyi sevsin. Sever sevmez o şeyi Allah yolunda infak ederdi. O ayeti Resulullah'tan duyar duymaz vardı eve, evde çok sevdiği bir cariyesi vardı Rimse isminde, onu Allah yolunda infak etti. Böyle girerdi ahırını affedersiniz, gözüne ilk takılan deveyi Allah yolunda infak ederdi. Bir şeyi sevmesin mesela diyor ki İmam Nafi hep onunladır İmam Nafi onun kölesidir ama bir köleden bir alim yetiştirmiş bir mezhep imamına imam olacak önder olacak birini yetiştirmiştir. Bir gün beni gönderdi diyor pazara gittim aradım aradım saatlerce balık aldım getirdim balık istemişti hanımı uğraştı dakikalarca belki saatlerce balık pişti sofraya geldi kapı çalındı. Bir fakir Allah rızası için bir şey istiyor. Hop önümüzden aldı balıkları götürdü fakire verdi. Dedi ki sen niye bunu yaptın sadaka verseydin? Allah sadaka verin dedi o ayrı ama ne dedi? Sevdiğiniz şeylerden verin. Ben de onu seviyordum onu verdim. Böyledir hayatı boyunca İmam Nafi diyor ki bir yolculuktan geliyoruz. İkide bir bana diyor ki ya Nafi ne güzel bu deve değil mi? Korkuyorum ki güzel diyeyim çünkü güzel desem gidecek. Ben ses çıkarmadım yürüdük yürüdük bir yere geldik. Allah yolunda infak ettim dedi. Etme eyleme yolumuz daha var dedim. Hayır dedi infakımdır oradan sonrası yolda yollar yayan revan olacak. Zor biliyorum zor. Ama İbn Ömer zorlar işte böyle adamı. İbn Ömer bu işin aslında nasıl olduğunu bize öğretir. O şöyle bir gelenek başlatmış kendi dünyasında. Bir kölesi ya da cariyesi namaza başlar başlamaz onu Allah yolunda azat eder. Diyor ki bazıları seni kandırıyorlar biliyor musun? Aslında namaz falan kılmıyorlar. Sen onları azat edesin diye böyle yapıyorlar. Nedir söz biliyor musunuz? Ben Allah'la kandırılmaya razıyım. Beni şeytanla kandıracaklarına Allah'la kandırsın. Allah rızası dedi ya bitti benim için. O artık onunla Allah arasındaki iş. Ama benim dünyamdan bakıldığı zaman iş böyle gözüküyor. Abdullah İbni Ömer böyle biri. Böyle birinin hayatından neler neler alabileceğimizi varın siz hesap edin. Sizi biraz sonlara doğru getireyim yavaş yavaş sözlerimi toplayayım. Hicretin 73. yılı, yılı vefat edeceği yıl i̇mam Şabi anlatıyor onun önemli talebelerinden bir tanesi. Oturmuşlar diyor dört tane mühim isim Kabe'nin avlusunda konuşuyorlar ben de merak ettim yanlarına yaklaştım dört isim kim Abdullah İbni Zübeyir kardeşim Musab İbni Zübeyir Abdülmelik bin Mervan ve Abdullah İbn Ömer dörde oturmuş Kabe'nin avlusuna konuşuyorlar içlerinden biri diyor ki ya Kabe'nin avlusundayız Allah bizi burada buluşturdu Gelin hepimiz dua edelim ve birbirimizin dualarına amin diyelim. Tamam diyorlar. İlk eli kaldırıyor Abdullah İbni Zübeyir. Ya Rabbi diyor bana Hicaz'ın hakimiyetini nasip etmeden canımı alma. Cemaat amin diyor. Musab İbni Zübeyir onun kardeşi açıyor ellerini. Allah'ım diyor bana da Irak'ın hakimiyetini ver. Bir de bana Hüseyin'in kızı Sükeyne'yi nasip et diyor. Amin diyorlar. Abdülmelik bin Mervan da açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor bana da hakimiyet nasip et ama benim hakim olduğum günlerde hiç kimse bana baş kaldırmasın. Ona da amin diyorlar. Sıra geliyor Abdullah İbni Ömer'e açıyor ellerini. Ya Rabbi diyor ben bunların istediklerini istemiyorum. Bana öyle ameller işlet ki. Cennet bana yaklaşsın, yaklaşsın, yaklaşsın. Amin diyorlar. İmam-ı Şabi aktarıyor sonradan. Vallahi diyor şu gözlerimle 3 tanesinin istediklerine erdiğine şahit oldum. Abdullah İbni Zübeyir istediğini elde etti. Musab İbni Zübeyir istediğini elde etti. Abdülmenik bin Mervan istediğini elde etti. Abdullah İbni Ömer'e ise şahit olamam çünkü o cenneti istedi. Ama ben inanıyorum ki o cennettedir. Söyleyen imamı Şabi'dir. Tabi'nin büyük imamlarından bir tanesidir. O yıllarda Mekke'ye hakim olan bir zalim var. Adı ney? Haccacı Zalim. Haccac İbni Yusuf. Bu zalim bir cuma namazı kıldıracak cemaate çıkmış kürsüye konuşuyor da konuşuyor. Vakit geçiyor. Cemaat korkusundan ses çıkaramıyor. Hiç kimse bir şey diyemiyor ama konuşması uzuladıkça uzuyor. Kalkıyor ayağa. Kaç yaşında biliyor musunuz? Hicri olarak 70 80 küsür yaşında, miladi olarak 78 yaşında, 80'e artık merdiven dayamış bir fani kalkıyor ayağa. İn diyor oradan. Vakit geçecek. İnsanlara ya namazı kıldır ya senin biz kılalım. Haccac hiç oralı olmuyor. Biraz daha konuşuyor, konuşuyor. Tekrardan kalkıyor Abdullah İbn Ömer. İniyor musun oradan inmiyor musun diyor. Haccac hiç o tarafa bakmıyor. Konuşmaya devam ediyor. Üçüncü sefer kalkıyor Abdullah İbn Ömer. Cemaate dönüp diyor ki: "Ben namaza durduğumda arkamda namaza durur musunuz? Cemaat dururuz." diyor. İniyor musun namaz kıldırıyorum diyor. Ab Haccac iniyor. İniyor ama Haccac anlıyor ki Ömer'in oğlu hayatta olduğu müddetçe o zalimlere Mekke'de rahat yok. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir komplo oluşturuyor. Sanmayın ki derin devlet meselesi bugünün meselesi Asr-ı Saadet'te de derin devlet var. O günkü derin devlet bir komplo kuruyor. Zehirli bir kılıcı Ayağına düşürürmüş gibi yapacaklar. Ayağına düşürecekler ve öylece şehit edecekler. Ve bunu yaparak Abdullah İbni Ömer'in ayağına bir zehirli kılıç düşürüyorlar. Abdullah İbni Ömer'i de yatağa düşürüyorlar. Yatağa düşünce Haccac onu ziyarete geliyor. Ey Abdullah diyor sana kim bunu yaptı kim söyle ona ben cezasını vereyim. Bana bunu yapana Allah cezasını verecek diyor. Haremde kılıçlı, zehirli kılıçların dolaşılmasına müsaade edenler bunu yapanlar. Kimi dediği belli değil mi? Ondan sonra zaten haccaç bir şey diyemeyecek, çıkıp gidecek. Çağıracak oğlu Salim'i, Salim diyecek. Ölüm yolundayım oğlum. Burası Mekke, peygamberin şehri Medine'de. Biz Mekke'den hicret edip Medine'ye gittik. Ama şartlar beni tekrardan getirdi baba ocağıma. Ben Mekke'de ölmek istemiyorum oğlum. Beni çıkar buradan. Nereye götürürsen götür ama harem sınırından çıkar. Ben hicret ederek gittiğim bu baba yurdunda ölmeyeyim. Başka bir yerde öleyim. Çıkarıyor. Tenim mescidi gidenler bilecektir umre yapılan yer Mikat sınırı orayı biraz geçiyor. Yani Mikat sınırını biraz geçiyor orada vefat ediyor. Şimdi kabri nerededir biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer'in? O Tenim mescidine yakın mahalleler arasında bir şahsın evinin bahçesinde tek başına orada kalmış. Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun. Aziz kardeşlerim söz çok ben fazla takatlerinizi zorlamayacağım. Şimdi alacağımız dersler meselesine sözü getireyim. Bunlar üzerinde de size bazı sözler emanet edeyim. Ondan sonra da sözlerimi noktalayayım inşallah. Ne dedim sözümün başında? Nübüvvet bahçesinin kokusu. Farukiyet kametinin kokusu. Şahadet özleminin kokusu. Merhamet melteminin kokusu, ibadet aşkının kokusunu biz onun hayatından alırız. İstermisiniz bu güzellikleri biz de hayatlarımıza taşıyalım. Kim istemez? Size bundan dolayı beş tane cümle emanet edeceğim. İnşallah Zahid el Kefseri'nin hemşerileri... Alacaksınız bu cümleleri üzerinde muhasebe yapacaksınız ve hayatları ona benzetme adına hepiniz hepimiz gayret içerisinde olacağız inşallah. 1- Aklı, fikri ve kalbi nübüvvet bahçesinde olan o bahçeden istifade eder ve başkalarına istifade ettirir. Hayatının nübüvvet bahçesi ile bağları sıkı olsun ki... Alem senin üzerinden o güzel havayı hissedebilsin. Senin aklın, kalbin, fikrin, zihnin nübüvvet bahçesinde olmazsa sen bir şey yansıtamazsın. Çünkü küp içinde ne varsa onu sızdırır. Test yapalım mı düzceliler? Mesela yarın açın evde bir Kur'an okuyun ya da peygamberin sesinin ve sedasının bir güzel yansıması olan Riyazu Salihin, Salihlerin bahçelerinden, Bostanlarından birkaç sayfa okuyun. O günün gündüzünde, Sizin üzerinizde oluşan elektriğe bir dikkat edin. Testi kolay. Ben uzaydan falan bir şey söylemiyorum size. Akşam sizin dünyanızda ne varsa, Ertesi gün hayatınızda o var. Hatta, Rüyanızda bile o var. Onun için nübüvvetin bahçesinde hayatınız olursa siz de o bahçeyi yansıtabilirsiniz. Bakın Abdullah İbn Ömer'den size bir rüya anlatayım. O rüyanın üzerinden de alacaklarımızı alalım. Diyor ki o büyük insan Resulullah ara ara dönüyor cemaat edin diyor ki ey cemaat bugün içinizde rüya gören var mı? Sahabeden bazıları rüya anlatıyorlar ben hiç görmüyorum hiçbir şey de anlatamıyorum dedim ki kendi kendime ya Rabbi bana da bir rüya göster ben de anlatayım Resulullah'a onu söyledikten birkaç gün sonra rüyamda bir şey gördüm baktım ki ben cennetteyim Allah önüme bembeyaz ipekten bir halı sermiş ben de biniyorum o halının üzerine istediğim yere gidiyorum geliyorum uçan halı var ya onun gibi gidiyorum geliyorum. Sabah kalktım o heyecanla vardım Resulullah'a şöyle bir yüzüne baktım dilim tutuldu. Rüyayı anlatamadım koştum hafsa'ya ablamın yanına ablamı anlattım. Ablam da gitti Resulullah'a anlattı. Resulullah da bana tabirini gönderdi. Dedi ki Abdullah ne güzel bir adamdır ne güzel bir delikanlıdır. Ah keşke bir de gece namazı kılsa. Anladım ki o beni cennette uçuran halı meğer gece nazmazıymış. Salim de İmam Nafi de diyorlar ki, Vallahi o günden sonra biz Abdullah'ın geceleri tamamen uyuduğuna şahit olmadık. Nübüvvet bahçesini yansıtmak mı istiyorsunuz? Alın size örnek. 2- Farukiyet kameti Ömerce bir eda ile Hak ile batılın, hidayet ile dalaletin, iman ile nifakın arasını en derin çizgilerle ayırmaktır. Furkan olan Kur'an ilham kaynağın olsun ki çağın Faruk'u olabilesin, Faruk'ları yetiştirebilesin. Son cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Furkan olan Kur'an ilham kaynağın olsun ki çağın çağın Faruk'u olabilesin, Faruk'ları yetiştirebilesin. Neyle olacak bu. Sen ana ve baba olarak Faruk olacaksın ki evlat Faruk olsun. Sen olmasam ben olmasam Faruk olur mu? Olmaz. Önce biz olacağız ki sonra elimizin altındakiler olsun. Üçüncüsü. Şehadet özlemi Risalet davasının Tüm mensuplarının En büyük sevdasıdır Hayatını şehit gibi yaşarsan Ve dualarının başına Onu koyarsan Bu gayeye ulaşabilirsin Yüreğinin Ta derinliklerinden Bu özlemi Duy ki O kutlu kervana Katılabilesin Allah bizleri de o kutlu kervanın yolcularından etsin. Dört. Anneler gibi bu sözüm hem analara hem babalara. Anneler gibi elinin altındaki tüm insanlara şefkat ile yaklaşabilmek. Merhamet meltemini sahabece estirebilmektir. Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki. Sahabi hasbiliğinde Adamlar yetiştirebilesin Son cümleyi bir daha söylüyorum Ne olur üzerinde durun Talim ve terbiyenin temeline Merhameti yerleştir ki Sahabi hasbiliğinde Adamlar yetiştirebilesin Anneyiz babayız 20 yaşına 25 yaşına kadar O kız için O oğlan için Hayatımızı feda ettik değil mi Analar babalar e gitti evlendi, hanımı gördü ya da beyi gördü bizi unuttu. Şimdi bütün suç onlarda mı? Hiç biz kendimizi sorgulamaz mıyız? Niye acaba unutulduk? Acaba biz o merhameti yansıtamadık mı? Acaba bizim üzerimizden o merhameti temelden böyle yürekten yüreğe bir köprüyle alamadılar mı o evlatlar ki böyle oldu? 20 yıllık beraber dostunuz. E dostunuz sizi terk etti. Şimdi o mu suçlu? Dönüp biz kendimize acaba biz menfaat üzerinden mi bir bağ kurduk? Merhamet üzerinden mi bir bağ kurduk? Bunun hesabını yapmayacak mıyız? Eğer biz merhamet üzerinden bağ kurarsak, bir adam Hamza gibi bir amcayı öldürse bile, Gel gel diyebilecek kadar yüreğimizde merhamet olur. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Uhud'da 70 tane Müslüman'ın sahabinin her biri bir dağ. Abdullah İbni Caş, Enes Bin Nadr, Musab Bin Umeyr, Said İbni Rebi sayın gitsin. Her biri bir dağ, 70 tane sahabinin ölümüne sebep olan... Aynen tepesindeki o okçulardan bir tanesine Resulullah niye bunu yaptınız ben size orayı terk etmeyin dedim niye terk ettiniz demedi. Bu örnekler bize bir şeyler söylemez mi aslında bu örnekler bize öyle şeyler söyler ki bir duysak merhamet bu babaca değil anaca. Mesela evlatla babanın arasında sıkıntı oldu. Baba dedi ki seni evlatlıktan reddettim. Ana ne yapıyor? El altından yine ona açlık veriyor. Verir. Ana bu. Ana evladını reddetmez. Çünkü onun Allah tarafından yüreğine kotlanan o merhamet ona onu yaptırmaz. Bizden istenen de budur. O merhamet anaca olmasa sahabi hasbiliğinde adam yetiştirmek hayal olacak. Beşincisi ve sonuncusu İbn Manzur'un Lisanul Arap'ta verdiği bir tarifi veriyorum. Dikkat buyurun. Ubudiyet kulun Allah'ın yaptıklarından razı olması, ibadet ise kulun Allah'ın razı olacağı işleri yapmasıdır. İbn Manzur'un Lisanul Arap'taki tarifi muhteşem bir tarif. Bir daha tekrar ediyorum. Ubudiyet kulun Allah'ın yaptıklarından razı olması, ibadet ise kulun Allah'ın razı olacağı işleri yapmasıdır. Öyleyse bunu bir aşk haline getir ki her adımın ile Allah'tan razı olabilesin ve onu razı edebilesin. Rıza makamı. Sahabenin vardığı son çizgi. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu çizgiyi yakalarsan eğer, sen ubudiyeti de, ibadeti de tam anlamıyla anlamış olursun. Rabbim hepimize böyle büyük bir seviyeyi kazandırsın. Benim aziz kardeşlerim, Abdullah İbni Ömer'in bir hayat boyu, dilinden düşürmediği bir dua ile, Sözlerimi bitirmek istiyorum Dua onun Amin de sizden inşallah Dua bize bir ders olsun Nasıl dua yapılırmış Bize o öğretsin Allah'ım Beni bugün dağıtacağın Her hayırdan indireceğin her Hidayet nurundan Yazacağın her rahmetten Vereceğin Her rızıktan Def edeceğin her zarardan kaldıracağın her beladan ve önleyeceğin her fitneden en fazla nasiplenen kullarından eyle Amin. Rabbim dualarınızı dualarımızı kabul eylesin Nasıl bizi düzcede Zahid el Kevseri'nin memleketinde Abdullah İbni Ömer'in adına kurulan bir sofrada buluşturduysa Yarın cennette de ev sahibi Abdullah İbni Ömer'in olduğu sofrada Mevla hepimizi buluştursun. Cennette buluşmak üzere diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.